Önceki bölümde Avrupa Birliği ekonomi politikalarında özellikle de aday ülkelerin birlikten alacakları yardımın esaslarını belirleyecek konularda yaşanan sorunlara ve tartışmalara yer vermiştik. Ancak birlik içindeki tartışmalar bununla da bitmiyor. Özellikle adaylık görüşmeleri sırasında tek pazara dahil olacak ülkelerin pazarın koşullarını yerine getirmesi için tek tek müzakere ettiği 31 madde çok gündeme gelmese bile yoğun tartışmaların yaşandığı bir süreç ve tüm aday ülkeler bu maddelere uyum sağlamak için köklü değişikliklere gitmek ve uyum politikaları hazırlamak zorunda kalıyor. Peki bu politikalar neler ve bunlara uyum nasıl sağlanıyor? Aslında Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri yapılırken müzakere edilecek çok da bir şey yok. Nedenini Tüsiat Brüksel temsilcisi Bahadır Kaleası aktarıyor. Avrupa Birliği'ne e, tam üyeliğin yükümlülükleri belli. Avrupa Birliği'nin mevzuatına, politikalarına, içtihatına, uluslararası anlaşmalarına Ada ülkenin uyması için yapması gerekenler hangi kanunları çıkartacak, hangi kanunlarını mevcut değiştirecek, hangi alanlarda yepyeni düzenlemelere gidecek gibi bir takım taahhütlerde bulunması ve bunları uygulamaya sokması takvime bağlı bir şekilde gerekmekte. Şimdi baktığımız zaman müzakereler olarak adlandırılan sürece bu açık olduğu için aslında müzakere edilen konunun hangi sürelerle, hangi ritimde, hangi aşamada, bu hedeflere ulaşılacağını gördü görüyoruz. Bahadır Kaleası'nın da dikkat çektiği gibi Avrupa Birliği müktesebatının uygulamaya geçirilmesinin hangi süreçte işleyeceği esas sorunu oluşturuyor. Mal ve hizmetlerin, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı, şirketler kanunu Rekabet politikaları, tarım, balıkçılık, vergilendirme, ekonomi ve parasal birlik, endüstri politikaları, istihdam ve sosyal politikalar, enerji ve finans kontrolü gibi konuların ele alındığı görüşmeler sürecinin her iki taraf açısından da zorlu geçtiği çok açık. Yunanistan Avrupa işlerinden sorumlu dışişleri bakan yardımcısı Tasos Yenliçis de bu zorluğa dikkat çekiyor. Yunanistan özellikle üyeliğinin ilk geçiş dönemlerinde bazı zorluklar yaşadı. Bunun başlıca nedenlerinden biri reform ruhunun çok da ortaya çıkmamış olmasıydı. Diğer bir neden ise Yunanistan'ın kapalı ve korumacı bir ekonomik yapıya sahip olmasıydı. Tabii bu korumacılık da farklı formlardaydı. Ekonomi genelinde olduğu kadar yatırım alanlarında ve ekonominin çeşitli alanlarında bu korumacılık hakimdi. İşte ekonomiyi uluslararası rekabeti açma çok zorlu bir deneyim oldu bizim için. Yıllar boyunca ekonomiyi bu anlamda bir dengeye oturtmak için çaba harcadık. Peki ekonominin uyum sağlaması süreciyle ilgili yaşanan somut örnekler nelerdi acaba? Bir kez daha Tasos Yannichis. O dönemde ekonomi bakanı olan Kostas Simitis'in ortaya attığı bir yeniden yapılanma programını hatırlıyorum. Çok zorluydu bu programı uygulamaya sokmak. Şirketlerin yapılarıyla, rekabeti açılmalarıyla, hukuki düzenlemeleri, kısacası Yunanistan ekonomisinin hemen hemen tüm alanlarını pazar ekonomisi sistemine uyumlu hale getirme konusunda büyük zorluklar yaşandı. Bu ayarlamaların bazılarının tam olarak uygulamaya geçebilmesi yıllar aldı. Örneğin finansal sistemi uluslararası rekabete açma çabaları 1986 ya da 1987'lerde başladı ve 1990'ların başında tamamen farklı bir yapıya büründü. Ancak faiz oranlarına müdahale edilmesinin ortadan kaldırılması, işletmelerin teşviki, yabancı şirketler ve ithalatın, örneğin kamusal alımlar yoluyla sağlanması gibi konular güçlük yaşadığımız bazı alanlardı. Tabii ki en büyük zorluğu tüm bu değişiklikleri yaparak ekonomiyi genel anlamda istiklalere oturtmakta ve gelişme için halk arasında yeni bir ruh yaratmakta yaşadık. Yunanistan Avrupa işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Yannicis. Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin, ulusal ekonomilerini birliğin normlarına uydurmak için harcadığı çabaların yanı sıra, geleneksel olarak aynı ya da benzer ürün çeşitliliğine sahip üye ülkelerle aday ülkeler arasında da sorunlar yaşanmakta. Çünkü birlik üyesi bir ülkenin pazara sunduğu ürün ve aldığı pay, Aynı ürün çeşitliliğine sahip aday ülkenin Avrupa Birliği'ne girmesiyle azalmakta, yani pastadan alınan pay düşmekte. Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyeliğine hazırlandığı dönemde, Michotakis hükümetinin dışişleri bakanlığını yapan Mihalis Papaconstantiniyu, bu anlamda İtalya ile sorun yaşadıklarını hatırlatıyor. İtalyanlar bizim üyeliğimize çok da sıcak bakmıyordu. Bu belki de geleneksel bir karşı çıkıştı bilmiyorum. Aynı tür ürünlere de sahiptik buna hiç şüphe yok. Ama Yunanistan'ın üretimi o dönemde çok küçük bir orandaydı. Buna rağmen portakallarının daha iyi olduğunu söylerlerdi ama ben buna pek katılmıyorum. Örneğin Yunanistan'da safran üretimi benim doğduğum kent ve çevresinde yapılır ağırlıklı olarak. Safran, İtalyan ve İspanyolların da ürettiği bir şey. Ama burada önemli olan safran pazarının kontrolünün, İtalyanların elinde olmasıydı. Ancak şu anda Avrupa Birliği'ne üye olmanın şartları bundan 15-20 yıl öncesine oranla çok değişmiş durumda. İlk dalgada bir anda 10 ülkeyle genişleyecek olan birliğin mevcut üyelerinin özellikle ekonomiye girdinin artması ve çeşitlilik sağlanması nedeniyle kayıpları olacağı çok kesin. Bu da tabii ki tartışmanın boyutlarını giderek arttırıyor. Tartışma artınca ekonomik uyum daha da güçleşmekte. Berlin Özgür Üniversitesi'nden Profesör Alpaslan Yenal... Bir defa e, en fakir bölgeler var ki onlara biz e, hedef bir bölgeleri diyoruz. Onların kişi başına gelirlerinin Avrupa Birliği ortalamasının yüzde yetmiş altında olması lazım. Şimdi bir bakıyorsunuz bütün adayların şeyi e, kişi başına geliri yüzde altında. Yani hepsi. Hepsi belki İstanbul onun dışındadır. İstanbul'un her tarafı değil. Bazı yerleri yüzde yetmiş üstünde olabilir. Belki Ankara'nın, İzmir'in bazı yerleri yüzde yetmiş üstünde olabilir. Onlar çıkıyor. Diğer her e, bölge Türkiye'de veya e, diğer e, aday ülkelerde yüzde yetmiş altında. Şimdi bunlar e, birinci safa çıkınca e, Portekiz'i düşünmeye başlıyor. E, bir bakıyorsunuz Selanik. Senarik birden %75'in üstünde görünüyor. Tabi Atina'da başlıyorlar kara kara düşünmeye. Oraya %1 önderliğiyle öncelikle para almak imkansız. Portekiz de böyle düşünüyor. Sicilyalı da böyle düşünüyor. Bunu en açık, katı ve sürekli söyleyen İspanya. İspanya diyor ki siz genişleyin. 13'te gelsin. Yarın öbür gün Balkan ülkeleri de gelsin. E, Hırvatistan'dan başlarız. Bosna Hersey'e kadar gideriz. Makadonya'ya da gelsin. Ama benim keseme, Brüksel'den gelen kesebe kimse böyle yanlış gözle bakmasın. Onu ellemek yok. Ama bu daha fazla para istiyor. E, kimin faydası varsa o cebini, elini cebine atar deniliyor. Şimdi orada bir kavga başlıyor. Kavga şuradan başlıyor. Bugüne kadar Türksel bütçesine net en çok katkısı olan ülke Almanya. Bütçenin yüzde yirmi Almanya taşıyor. Diğerleri ve en çok net alan da Yunanistan, Portekiz, İspanya, İrlanda. Şimdi onların cebine siz elinizi atıyorsunuz. 13 aday geldi üye oldu deyince. Yani burada kavga olmayacağını düşünmek, düşünmek. Ee, Berlin Özgür Üniversitesi'nden Profesör Alp Aslan görüşleri. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde aday ülkelerin yerine getirmesi istenen kriterler ve birlik üyesi olduklarında yaşamlarının ne yönde değişeceği konusunda aday ülke halkları arasında farklı görüşler var. Kimileri birliğin belli bir düzen içinde demokratik ve kişi haklarına saygılı bir şekilde işlemesi için tüm adayların birlik üyesi ülkelerle aynı seviyeye çıkarılmasının gerekli olduğunu savunurken, diğerleri Avrupa Birliği'nin adil davranmadığını, daha önce birliğe üye olan ülkelerin benzer şartlarla karşılaşmadığını, bunun çifte standart olduğunu düşünüyor. Adaylık süreci boyunca hükümetler bir yandan Avrupa Birliği'nin isteklerini yerine getirmeye çalışırken her aday ülke içinde ortaya çıkan muhalif kesimlerle de mücadele etmek durumunda kaldı. Tartışma platformlarında Avrupa treninin kaçtığı ya da kaçmak üzere olduğu sık sık dile getirilir oldu. Avrupa treni kalkıyor. İstanbul'da sirkeci garından her akşam Avrupa'ya giden trenler hareket ediyor. Türk siyasetçiler arasında bu trenin kaçtığı çok sık söylenir oldu. Bu programı hazırlarken konuştuğumuz gençler, üniversite öğrencileri de çok umutlu değil Avrupa Birliği konusunda. Ayrıca Avrupa Birliği'nin iddia edildiği kadar demokratik olmadığına inanıyorlar. Avrupa Birliği'nin nasıl algılandığını ve aday ülkelerden taleplerinin ne kadar gerekli olduğunu Başkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde oluşturduğumuz tartışma gruplarına da sorduk. Uluslararası ilişkileri genel manada düşündüğümüzde aslında çok da fazla her şeyin demokratik olmadığını görüyoruz. Sonuçta bu da öyle düşünülecek. Tamamıyla uluslararası ilişkiler mantığı altında düşünürsek bunda çok fazla demokratiklik arama gereği duymamak lazım. Çünkü birliğin gerçekten kendi içinde ne kadar demokratik olmaya çalışsa da fazlasıyla menfaat çatışmaları dönüyor. Türkiye eğer e, e, kişi başına düşen ulusal geliri e, en azından ortalama bir Avrupa ülkesine yakın bir ülke olsaydı e, ya da şöyle söyleyeyim, master kriterlerin ilk yani ekonomik e, boyutunda ekonomik koşullarını kısmen dahi yerine getirilmiş bir ülke olsaydı, biz bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini tartışmıyor olurduk. E, Türkiye'nin işte Avrupa Birliği parlamentosunda işte daha doğrusu Nice şurasında yapılan bu dağılımda nasıl daha fazla etkin rol alabileceğini tartışıyor olurduk. Yani e, yüksek bir ekonomik düze e, gelir düzeyi ya da refah düzeyi e, şu anda Türkiye'nin adaylık tartışmasını e, çok geri planı bırakmış olur. Daha doğrusu ortadan kaldırmış olur Zaten aday ol e, adaylıktan çıkmış bir olmuş olurduk biz çok daha. Türkiye Avrupa e girse de umduğunu bulamayacak. Çünkü e, birçok Ülke daha girecek ve bu girecek ülkelerin hepsi de fakir ülkeler. Yani bunlar artık yüksek refah düzeyi olan ülkeler değil. Ve bu e, kurucu altılar arkasından genişlemeler geldi. İşte o, üye ülkeler şu anda üye olan ülkelerde daha fazla ver, vermeyecekler. Çok fazla para gelmeyecek artık. Umulan yardımlar gerçekleşmeyecek. Biz bir Yunanistan gibi ihya olamayacağız. Dolayısıyla Türkiye umudunu bulamayacak ve 40 senesini boşa geçirdi. Türkiye'den yükselen seslere az sonra yeniden döneceğiz ama önce bir başka aday ülkeye Macaristan'a uzanalım. Macaristan'da parlamentoda ulusal ve etnik azınlıklardan sorumlu komisyon yetkilisi Jene Kaltenbach adaylık sürecinde yerine getirmeleri istenen kriterler ve Macaristan hükümetinin gerekenleri yapıp yapmadığı konusunda BBC mikrofonlarına şunları anlattı. Bu soruya resmi bir yanıt vermek gerekirse, Avrupa Birliği bizi kabul etmeye hazırsa, bizi birliğin içinde istiyorsa, gereken şartları yerine getirmişiz demektir. Ancak aynı soruya vereceğim resmi olmayan yanıt, elbette yapılanlar tatmin edici değil. Pek çok sorunumuz, sıkıntımız var. En önemli konu yapılan değişikliklerin uygulamaya geçirilmesi. Örneğin bu ülkenin yasal sistemine baktığınızda bunun diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden çok farklı olmadığını görürsünüz. Ama sorun bunların uygulanmasında. Macaristan Parlamento Komisyonu üyesi Jene Kaltenbach'ın açıklamaları. Macaristan'ın adaylık sürecine önümüzdeki programlarda döneceğimizi, yaşanan sorunları, yapılan hazırlıkları aktaracağımızı hatırlatıp bir kez daha Türk öğrencilere kulak verelim. Bakın Avrupa Birliği idealinin ardındaki felsefeyi nasıl özetliyor bir siyaset bilimi öğrencisi? Avrupa Birliği'nin Şöyle etrafımıza baktığımızda, hem tarihe hem de günümüzde şöyle etrafımıza baktığımızda çok yeni ve bence insanlık tarihinin gördüğü en mükemmel entegrasyon modeli olması. Yani, tarih olarak ta sezardan şarlmana, şarlmandan Napolyon'a, oradan Jammony'e, şumana kadar çok önemli bir felsefeye sahip olması. Bu felsefe, evrensel değerleri bölgesel liderlikle dünyaya empoze etmedir bence. İşte Avrupa Birliği belki de bu felsefenin en önemli adımını bu ay içinde Kopenhag'da düzenlenecek zirvede atıyor. Üyelik görüşmeleri tamamlanan 10 aday ülke Avrupa Birliği'ne bu yeni felsefeye merhaba diyecek. Kopenhag kriterleriyle başlayan bu macera yine Kopenhag'da bu aşamasını noktalayacak.